Yeşil Dalga'dan bir kez daha herkese merhaba. Ben Durukan Dudu. Ben Gökşen Şahin. Yeşil Dalga'nın yedinci programından bir kez daha size merhaba diyoruz. Bu e, yeni dönemi 2. 7. programımız söylediğimiz gibi ve her zaman olduğu gibi bu hafta da e, bizi üzen ve sevindiren e, birer haber paylaşacağız. Ardından e, 350.org e, hareketinin kurucusu ve en önemli isimlerinden Bilmek ki bununla yaptığımız bir röportajı e, sizlere sunacağız tabii ki üzerinde Türkçe dublajla birlikte. Dilerseniz e, doğrudan başlayalım aslında bu haftanın e, iyi haberiyle. Bu arada Gökşen sana bir merhaba diyelim. Gökşen Şahin, Tema Vakfı'nda iklim değişikliği projeleri sorumlusu. Bir aralar iklim değişikliği sorumlusu diyorduk yanlışlıkla. Kötü evet, oluyordu. Evet, ben değilim onun sorumlusu. Peki Gökşen hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi haberle başlayalım. Bizim için bu haftanın iyi haberi Tema Vakfı'nın Land for Life, Yaşam için Toprak ödülünü kazanması oldu. Nedir bu ödül? Birleşmiş, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sekreterliği tarafından verilen ve bu sene ilk defa verilen bir ödül aslında ve e, ödülü şu şekilde açıklanıyor. Günümüz ve gelecek kuşakların esenliği için toprağın sağlığı ve verimliliğini güvence altına alan sürdürülebilir arazi yönetimi ya da dikkate değer politik liderlik, politika, iş, savunuculuk kampanyaları ya da bilimsel araştırma yoluyla arazi bozunumu ile mücadele eden ilham verici inisiyatiflerin ödüllendirilmesi ...amacıyla verilmeye başlandı... ...deniyor. E, bu ödülün ilk defa verilen bu ödül... E, ...yanlış görmüyorsam burada... ...yüz ye yakın... E, ...tüm küresel çapta gelen... E, ...başvurular arasından Tema Vakfı'na... ...verilmiş ve Tema Vakfı'nın da bir anlamda... ...20. Kuruluş yıl dönümünü ...kutladığı bir yılda aldığı bir ödül. E, vakıf şöyle söylüyor... ...bu ödülü kazanmamızın nedenleri şunlardır... ...diyor yaptığı açıklamada... ...20 yılda toplakları koruyan... Mera ve toprak yasalarının hazırlanmasında ve yasallaşmasında üstlendiği aktif rol, savunuculuk çalışmaları kapsamında öncelikli olarak tarım ve orman alanlarının korunması adına açtığı ve müdahil olduğu 152 davanın 79'unu kazanmış Deme Vakfı. Sonuçlanan davalarda %75 oranında bir başarı elde edilmiş. Uyguladığı örnek nitelikteki kırsal kalkma projeleri, 10 milyonu aşkın fidan dikilmesi ve 690 milyon meşe tohumu ekilmesini sağlaması ve ülke genelinde 450 bini aşkın gönüllüye ulaşması. Yani bu sebeplerden e, Birleşmiş Milletler Çölleşme Mücadele Sekreterliği bu ödülü e, Tema Vakfı'na vermiş. E, Tabi bu ödülle özellikle vakfın genel müdürü e, Serdar Sarıgün yaptığı açıklamada e, gönüllülerin aslında Tema Vakfı'nın tüm gönüllülerinin ve tüm temsilcilerinin, tüm çalışanlarının bu 20 yıllık süreçte tüm emeği geçenlerin kazandığı bir ödül olduğu aslında vurgulanıyor. Burada tabii şey de söylemek lazım belki, e, hatta kesinlikle söylemek lazım bir anlamda. E, Tema Vakfı'nın bundan 20 yıl önce yani Rio Zirvesi'nin bugün 20.sini daha doğrusu 20 evet. yıl sonra bir kez daha yaptığımız Rio Zirvesi'nin hemen ardından kurulması. Ve bu süreçte Hayrettin Karaca ve e, Nihat Gökyiğit'in bir anlamda önderlik yapması. Bu anlamda belki de aslında ödülün e, Tema Vakfı'na gelmesini sağlayanlar bu, şu anda bu isimler de olabilir bir anlamda. Ben şunu da söyleyeyim Halettin Karaca deyince aklıma şu geliyor ilk. İşte tema aklında çalışmaya başladım. İnsanlar soruyorlar işte yani tema aklında mı çalışıyorsun aa diyorlar. Evet diyorum. İlk gelen sorulardan bir tanesi toprak dede hala orada mı? Yani böyle bir <gülüyor> toprak dede şeklinde bir algı var. Böyle bir e, gerçekten toprakla bütünleşmiş bir isim. Bir de ikinci soruda şey geliyor hatta. ...kırmızı yeleği hala üzerinde mi şeklinde? Evet, yelek değil ama. Yelek değil kazak değil mi? Evet, Yanlış evet. söyleyelim doğru. Kırmızı kaza hala üzerinde mi? O da herhalde ben de hakikaten hep onun üzerinde görüyorum. Gerçekten hani e, tüketim toplumuna karşı bir anlamda duruşunun simgesi haline gelmiş. Bu ödülün e, dediğimiz gibi temaya Vakfı'na verilmesi... ...tam da 20. E, Kuluş Yıldönümü'nde verilmesi. Temay Vakfı'nı ve e, Türkiye'yi mutlu etti diye umuyoruz. Ben bir küçük şey eklemek istiyorum Tabii. orada gönüllülerden bahsettik önce bir de geçtiğimiz günlerde Tema Vakfı 450 bininci gönüllüsüne ulaştı. Bence e, hakikaten yani Türkiye'de 450 bin kişinin toprak korumaya, hani toprak ...erozyonla mücadele ve e, ormanlar konusunda e, nasıl diyeyim, savunuculuk yapmak ve bunları, bu değerlere sahip çıkmak için gönüllü olması bence çok önemli bir nokta ve atlanmaması gereken bir nokta. Evet, genelde sivil toplum örgütlerinin e, zayıf kaldığı noktalardan bir tanesidir. Örgütlenme ve insanları mobilize etme, harekete geçirme bir anlamda. Tema Vakfı bu anlamda e, bu 450 bin sayısıyla da oldukça önemli bir e, noktada diyebiliriz gerçekten de. Tabii çok daha fazlasına ihtiyaç var özellikle şu anda içimde içinde olduğumuz durum dünyanın ve Türkiye'nin durumu anlamında. Şimdi bu güzel haberden sonra bir de isterseniz bizi pek de mutlu etmeyen, kara kara düşündürten bir anlamda ikinci bir konuya geçelim. Haftanın kötü veya olumsuz haberi. Gerçi bu konu hakkında daha sonra bir program da yapacağız özel olarak Rio artı 20 konferansından bahsediyoruz. Rio artı 20 konferansı bugün son gününe girdi. Ee, Tabii Brezilya saati bizden bir 6-7 saat değil mi? 6 saat. 6 saat daha e, geriden geldiği için şu anda işte sabah olmuştur herhalde kahvaltılarını yapıp son e, müzakerede gireceklerdir Ancak e, bizim aldığımız bilgiler, basında da çıkan haberler, STK'lardan gelen izlenimlerin gösterdiği kadarıyla ortaya e, dün çıkan, ya da iki gün önce iki gün önce çıkan evet iki gün önce çıkan bir taslak metin var yani nihai taslak metin var üzerinde müzakerinin yürütülüğü ve bu metin oldukça zayıf hatta e, kimi yorumlara göre içi boş bir metin Hı -hı. olduğu söyleniyor bu anlamda tabi e, hiç olumlu ve e, insanı mutlu eden bir durum değil hatta bu metnin üzerinde de bazı örneğin gıda güvenliği veya herkesin e, eşit şimdi gıda erişim hakkı gibi konularda işte bazı devletlerin onu çıkartalım dediği hatta şöyle bir örnekle şimdi aklıma geldi. Avrupa şey pardon Amerika Birleşik Devletleri örneğin metnin hiçbir yerinde sürdürülebilir üretim ve tüketim kavramını geçmemesini istiyormuş. Do doğru doğru evet, mu hatırlıyorum evet. Gökşen, değil mi? Yani ben de hatırlıyorum. Evet, yani o o da tabii ilginç. Yani e, Rio şu anda iyi gitmiyor. Rio Artı 20 iyi gitmiyor. Zaten beklentilerin çok yüksek olmadığı bir zirveydi ama belki de beklentilerin bile ardın, altında gerçekleşecek. Diyelim bununla ilgili yani bence bir bence hala gün bitmedi belki günün sonuna kadar <gülüyor> bir şeyler değişir umudu kaybetmemek lazım ya da hani öyle bir şey olur ki Rio bittikten sonra evlerine huzurlu dönemeyecekleri için bir şeyler yaparlar bence Nih. Hani... Bu bizi endişelendiriyor ama çok da olumsuz bir konu demeyelim hani hala da bir umudumuz var Kesin... onu, onu söyleyelim bence. Kesinlikle katılıyorum Aslı zaten umut fakirinde ekmeği bir anlamda bir de aslında belki de artık Rio artı 20 gibi süreçlerden çok e, sivil toplumun insanların halkların toplumların e, üstleneceği ve harekete geçeceği dönemler geliyor hatta zaten geldi bu birazdan şimdi Aslı sana soracağım bunu 350.org hareketinde gördüğümüz gibi diyelim ve Rio ile ilgili bir program daha yapacağımızın haberini vererek önümüzdeki hafta muhtemelen sana dönelim. Çünkü Bilmek ki bir röportaj gerçekleştirdin. Kimdir Bilmek ki nedir? E, yarattığı 350.org hareketi e, hakkında biraz bilgi verir misin bize? E, Bilmek ki aslında iklim değişikliği ile ilgili e, bizim yani sıradan insanların anlayabileceği ilk kitabı yazan insan e, 1989 yılında James Hansen ki kendisi NASA'nın Goddard Enstitüsü'nün başkanıdır ve gidip Amerikan Kongresi'ne ilk defa iklim değişikliği var ve önlem almamız gerekiyor acilen diye 88 yılında dünyayı uyaran ben insandır. Ben o sırada 3 yaşındaydım. <gülüyor> James Hansen'ın bu açıklamasından sonra bilmek ki bu yoğun bir çalışmayla bir iklim değişikliğinin ne olduğunu ve bizi gelecekte 89 yılına göre gelecekte şimdi şimdinin konuları bunlar gelecekte nelerin beklediğini anlatan ilk kitabını yazdı ve bu tarihten sonra da sürekli iklim değişikliği konusunda adilen önlem almamız gerektiği ve bizi nelerin beklediği konusunda bizim sıradan insanların anlayabileceği kitaplarla bize yaklaşan felaketi anlatmaya çalışıyor. Biraz kendisi röportajında da anlattı zaten. Bir noktadan sonra hani kitap yazarak hepimizi tırnak içinde söylüyorum bunu uyandırmaya çalıştığından bahsediyor bir yerden sonra artık e, 2008 yılında e, artık hani bunun yeterli olmadığını ve hep politik iradeyi başkalarından beklediğini ama bunun gelmediği için e, bir anda hani politik bir hareket yaratarak 350.org hareketine başlattığını yani, söylüyor. Yani akademisyenlikten aktivizme bir geçiş söz konusu. Evet. Hı hı. E, bunun sebebinde işte 350'nin ne olduğunu anlatırken de 350 e, atmosferde bizim Dünyada var olan şu andaki hayatımızı, hayat tarzımızı devam ettirebilmemiz için atmosferde bulundurabileceğimiz maksimum karbondioksit miktarı milyonda parçacık. 350 ppm diye geçiyor normalde bilimde bunun tanımı. E, milyonda 350 parçacık karbondioksit olduğu zaman e, biz dünyada şu an var olan hayat tarzımızı devam ettirebiliyoruz. Ama şu an bunu çok aşmış durumdayız. Neredeyse milyonda 400 parçacığa geldik. Ee, bilmek Mekkev'in bu hareketine başladığında da zaten biz çoktan 350'yi geçmiştik. Dolayısıyla e, kendisi hani bununla ilgili acilen önlem almamız gerektiğiyle ilgili bir politik hareket başlattı. Ee, arkasından da bununla ilgili zaten dünyanın her tarafına çeşitli e, etkinlikler organize etti. Gerçi ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Bundan sonrası evet. E, Bilmek ki bu bir toplantıya katılmak için İstanbul'daydı. Karşılaştık kendisiyle beraber e, 350 nedir daha detaylı olarak e, Rio'ya gidiyordu. İstanbul'dan sonra Rio'dan ne bekliyoruz? 10 e, için Rio'ya gidiyor gibi konuları konuştuk. Bir de tabii ki Bilmek ki bunun son kitabı olan Dünya kitabından bahsettik. Dünya kitabı da Tema Vakfı tarafından Türkçe'ye çevrildi. Ee, İngilizcesini bilmiyorum düzgün söyleyebilir miyim? Ört diye bir kitap böyle. <gülüyor> Türkçesinde dünya olarak çevrildi ve bu kitabı e, Tema Vakfı e, Türkçe'ye çevirip İş Bankası yayınlarından yayınlandı. Herhangi bir kitapçıya gittiğinizde bulup alabilirsiniz. Eğer bilmek kimın hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz... Diyelim bence ve bir şarkı arasından sonra röportaja geçelim. Tamam. Hangi şarkıyı dinleyeceğimizi hızlıca söyleyeyim. E, Hair Müzikali'nin e, ünlü şarkısı Let the Sunshine'in yani e, Bırak Güneş içeri Girsin. Doğru bir çeviri oldu galiba. Bunun 2007'de bir grup e, müzikçi e, konservatuar mezunu genç tarafından Washington Meydan Parkı'nda düzenlendi canlı bir e, performansını dinleyeceğiz. Şimdi şarkı dinleyelim. look at one another, short of breath, walking cloudy in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a giant nation, a moving paper fantasies, listening for the of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly. Hey! Bu şarkı arasından sonra şimdi bilmek ki Gökşen Şahin'in yaptığı röportajı yeniyoruz ki so e, McKibben'le beraberiz be şu an. kendisini kurucusu olduğu 350, 350 hareketi uh, hakkında uh, like, Rio artı 20 haftasında olmamız sebebiyle we from Rio artı 20'den 20. neler beklememiz gerektiği konusunda e, birkaç three, soru Rio sormak week istiyoruz. Week right e, başlamadan so, all, önce kendisine bizimle bu kısa röportajı yapmaya so, zaman ayırdığı için teşekkür etmek istiyoruz. Arkadaşlarımla sohbet etmek benim için her zaman Öncelikle herkes sizi 350 kampanyası ile tanıyor. İlk soru olarak 350 kampanyasının ne olduğunu soruyor. 350 büyük küresel bir <gülüyor> kampanyası, komik bir isim var 350.org. Ama bu isim bilim insanlarının bizi atmosferde it, it güvenilir şekilde bulundurabileceğimizi bildirdiği en yüksek karbondioksit bir geliyor. Milyonda 350 parçacık karbondioksitli atmosferde bulundurduğumuzda iklim değişikliği açısından güvenli noktada kalıyoruz. Now, Ancak gözücü olan şu ki biz bu rakamı çoktan well. geçtik. Yine deyse milyonda 400 milyon milyon milyon parçacık karbondioksit seviyesine ulaştık. Atmosferde olması gerekenden çok fazla karbondioksit var. Çünkü biz çok fazla kömür, doğalgaz ve petrol yaktık. Tam da bu nedenle şu anda gezegenimiz ısınıyor ve bu nedenle kutuplarda buzullar beklediğimizden hızlı eriyor. Bu yüzden okyanuslar tahminimizden daha asidik hale geliyor ve tam da bu yüzden dünyada artık çok daha fazla sel ve kuraklık şey gerçekleşiyor. İşler gittikçe karmaşıklaşıyor ve bizim acilen karbondioksit salımına sebep olan kömür, petrol ve doğal gaz gibi olarak kullanmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Üniversitede ders veren ve iklim değişikliği ilgili kitaplar yazan bir yazar olarak bilinirken bir anda böyle bir sayı etrafında nasıl bir küresel iklim kampanyası düzenleme fikri oluştu sizde? Şimdi çok uzun zaman oldu ama dünyada iklim değişikliği ile ilgili ilk kitabı ben yazdım. Bundan tam 20 yıl önce. Ve uzun bir süre evet söylediğin gibi bir yazardım ve politik organizasyonlar yapmak başkanın diye düşünürdüm. Ama hiç öyle olmadı. Dünyanın herhangi bir yerinde iklim değişikliği tarafında politik bir hareket asla olması gereken düzeyde ve önemde gelişmedi. Ve bilim insanları bize bu 350 sayısını söylediklerinde gün değişikliği hakkında bir çeşit küresel hareket yaratmamız gerektiğini düşündük. Çünkü bu ilk defa bu denli küresel düzeyde ve büyüklükte karşılaştığımız bir sorundu. Ben bir üniversiteden yeni öğrencim işe koyduk. Şimdi 350.org, Kuzey Kore hariç dünyadaki her ülkede faaliyet gösteriyor. Son dört yıl içerisinde 200 yüz bin düzenledik. Ki bunlardan bazılarını de çok iyi biliyorsunuz ve düzenlediğiniz için ayrıca teşekkür etmek isterim. Buna rağmen hala bu mücadeleyi kaybediyoruz. Ama en azından şimdi elimizde fosil yakıt sektörlerine karşı mücadele eden küresel bir ülkeimiz var. Ve bazı yerlerde diğer sivil toplum kuruluşlarına daha çok çatışmacı olabiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl ABD tarihinde sivil haklar hareketinden sonraki, yani son 30 yıldan bu yana en büyük sivil itaatsizlik eylemini gerçekleştirdik. Beyaz Saray'ın önündeki gösterimizde 1353 kişi tutkandı. Ve en azından o dönem için Kanada'daki kumul petrollerinin ABD'ye taşınmasını sağlayacak devasa boru hattı projesini iptal ettirmeyi başarabiliriz. Kaybediyoruz ama aynı zamanda daha güçlü bir hareket yaratıyoruz. Kaybettiğimizden söz etmişken tamdır Rio Artı 20 haftasındayız ve dünyadaki çevre hareketlerini hakim olan havada Rio'da kaybedeceğiniz yönünde. Ee, bunda siz de yarın Rio'ya gideceksiniz. Şunu sormak istiyoruz. Rio Artı 20'den ya da buna benzer uluslararası görüşmelerden ne beklemeliyiz? Korkarım çok fazla şey beklememeliyiz. 20 yıl önce ilk Rio toplantısı büyük bir imsallik havası içerisine geçmişti. Tüm dünya liderleri gelmişti ve hepsi gezegeni kurtarmak için yapacakları uygulamalar hakkında çok net hedefler belirten açıklamalar yapıyorlardı. Ancak o zamandan bu yana birçoğu çok fazla şey yapmadı. Evet İsveçliler ve Norveçliler çok şey yaptılar ama onlar her zaman zaten bekleneni hatta bazen fazlasını yaparlar. Onlar dışında dünyanın geri kalanı bu süre içerisinde çok da fazla bir şey yapmadı. Örneğin ABD'nin politikaları bu son 20 yıl içerisinde çok daha kötüleşti ve bu sefer Barack Obama Rio Art. konferansına gitmeyi bile tenis ediliyor. 20 yıl önce başkan baba George Bush Rio'ya gitmişti ama Obama buna tenzül bile so, ediyor. Bu yüzden bence önemli hiçbir şey olmayacak ve hatta nothing biz güçlü ve baskı yaratan büyük bir politik güç olarak üzerlerinde baskı yaratana kadar bu uluslararası toplantıların hiçbirinde önemli bir şey olmayacak. Bu durum fosil yakıt endüstrisini biraz korkutuyor. Dolayısıyla onlar bu toplantılarda bazı temel değişiklikler için müzakere ediyorlar. E, petrol şirketlerinin müzakerelerinin Rio'da yoğunlaşacağını mı anlamalıyız orada? <gülüyor> Hayır, Rio'da bu olmayacak. Rio'da hiçbir şey olmayacak. Biz de bu süreçte hükümetler olumlu sonuçlar alamayacaklarsa en azından tamamen olumsuz faaliyetleri durursunlar diye uğraşıyoruz. Ve bunun için özellikle Rio sürecinde fosil yakıt teşvikleri konusunu içeren bir kampanya düzenledik. Birçok dünya lideri şu an bunun yapılması gerektiği konusunda hemfikirler ama önlerine bir zamanlama veya bir bağlayıcılık koymayacaklarını düşünüyorum. Bence sadece bu konuyla ilgili verilecek sözler olacak. Ama biz onları bu karar almak konusunda ciddi şekilde zorluyoruz. Çünkü kimse vergilerimizin neden dünyanın en zengin sektörüne teşvik olarak verildiğini açıklayamıyor. Ee, eğer <gülüyor> yanılmıyorsam G8 <gülüyor> ülkelerin yakın zamanda fosil yakıt teşviklerini durdurmaya karar verdiklerini açıkladılar. Evet söylediler ama bununla ilgili hiçbir şey yapmadılar. Dolayısıyla burada karar vermek derken neyin kastlerini doğru anlamak gerekiyor. Fosil yakıt teşviklerinden söz <gülüyor> başlamışken bu Rio Parti 20 sürecinde sizin de tam konuyla evet. ilgili bir kampanyanız oldu. Evet, evet. Bu kampanyayı dünyanın her yerinde yapıyoruz ve özellikle de, de güçlü olduğu yerlerde gücünü arttırmaya çalışıyoruz. Örneğin ABD'de bu kampanyayı çok güçlü yaptık. Her sanatörle, her kongre üyesiyle iletişim mavi you know, Ve onlar birebir görüşmelerde sürekli baskı yapıyorlar. Dünyanın başka yerlerinde de bu şekilde işlenen yöntemlerle vazgeçilmeye çalışıyoruz. İnsanları çünkü dünya yılda bir trilyon dolarını fosil yakıt şirketlerine teşvik vermek için kullanıyoruz. Bu utanç verici. Bu bir, bir trilyon, trilyon dolarımızı harcayabileceğimiz ve bunu harcama ihtiyacımız Bu kadar çok şeyimiz varken bu parayı gezegenimize zarar veren but, insanlar but, teşvik olarak e, Peki bu bir trilyon dolarımızı başka neylere harcayabiliriz? Neyi tavsiye edersiniz? İkinci değişikliğine çözüm olabilecek şey çok basit. Kömür, gaz ve petrol yapmaya bırakıp bir an önce rüzgar ve güneş enerjisi kullanmaya başlamamız lazım. Bunu yapmak çok da kolay değil. Bu build, pahalı bir süreç değil mi? Cheap. Çünkü birçok yeni yatırım yapmanız ve yeni rüzgar türbünleri ve güneş sun sun panelleri inşaatmanız şey you know. lazım. Bir kere tüm bunları inşa um, ederseniz in, you know, so ondan sonrası ucuz yani Para harcamanız gerekmiyor. Çünkü so, güneş ışıldaması ve rüzgar esmesi için para vermiyorsunuz. Them en basitinden bu 1 trilyon <gülüyor> doları rüzgar ve güneş enerjilerini exactly right. kullanabilirsiniz. E, şimdi biraz Türkiye'deki durumla ilgili soru sormak istiyorum. Sizin Türkiye'nin enerji yatırımları ile ilgili Örneğin Gerze'deki termik santral projesi ile ilgili you know de the çeşitli yazılarınız var. Öbür taraftan baktığımızda Türkiye'de 1990'a göre 2010 yılında sera gazı salımlarını %115 arttırmış bir ülke ve enerji yatırımlarında hala çoğunluklu olarak yenilenebilir enerjiler yerine e, Hes projeleri gibi e, Havza planı yapılmayan Hes projeleri gibi levels. Çevreye zarar veren yatırımlar yapıyor Siz kendi çalışmalarınız ışığında Türkiye'deki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye modern bir ülke mi Olmak istiyor yoksa ekonomisini 19. yüzyıldan kalma Teknolojileri mi yatırmak istiyor bir defa buna Karar vermeli Bunun yanı sıra iklim değişikliğine çözüm mü olmak istiyor Yoksa sorunun büyük bir parçası olarak mı Olmak istiyor Bu birçok ülke için olduğu gibi Türkiye için de önemli Test. Bu testin sonucunda ne kadar sorumluluk sahibi bir ülke olduğunu gösterecek. Ben Türkiye'deki sivil toplumun hükümeti eski moda bir devlet olmama konusuna ikna edeceğinden çok mutluyum. Bu hızlı büyüme oranları ile daha iyi bir performans yakalamak için Türkiye'nin en kötü uygulamalar örnekleri yerine en iyi uygulamalar örneklerini izlemesi gerektiğini ve akıllıca davranıp bunu yapacağım umuyorum. Peki sizce Türkiye'deki sivil toplum belirttiğiniz gibi eski moda devlet olmamak konusunda hükümeti ikna etmek için neler yapabilir? Bunun için neler önerebilirsiniz? En iyi yöntem şudur diyebilecek kadar Türkiye'deki politik durumu ne yazık ki bilmiyorum ama en azından sürekli yapmamız gereken insanlara iklim değişikliği, ahlaki hatta çok önemli bir ahlaki konu olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Bazı insanların diğer başka şeylerin yanında bunu sürekli olarak onlara yaşatması gerekiyor. Ekonomik olarak iklim değişikliği ne anlama gelecek? Politik olarak ne anlam taşıyor? Gibi. Ama en önemlisi bizim nesnimizin, bizden sonra gelen herkesin hakkını tüketerek yaşadığımız gezegene zarar vermesi ahlaksızlığına bizim kesinlikle izin vermememiz gerekiyor. E, röportajı sonlandırmadan önce son soru olarak yakın zamanda yayınlanan ve Tema Vakfı tarafından Türkçeye çevrilen son kitabınız e, Dünya Hakkında e, biraz konuşmak it, ve fikrinizi almak istiyoruz. Nasıl bu e, Dünya olarak peki? İklim değişikliği ile ilgili ilk kitabı yazımı söylemiştim. Bu da bir çeşit o kitabın devamı bir kitabı. Çünkü 23 yıl önceki kitapta eğer önlem alınmazsa bunlar gerçekleşecek diye anlatmıştım. Ama şimdi maalesef o kitapta anlattığımız iklim değişikliği ile ilgili tüm etkilerin teker teker gerçekleşmeye başladığını ne yazık ki görebiliyoruz. Dünya kitabının ilk bölümünde şu an yaşadığımız iklim değişikliğinin right etkilerini sırasıyla dünyada world. gerçekleşen felaketlerin so iklimle bağımsızı Dolayısıyla bu bölüm biraz depresif. Uh, Ancak kitabın ikinci bölümü daha az can sıkıcı. Çünkü kind of inşa etmemiz in gereken yeni dünyayı yaşadığımız bu değişikliklerin etkilerini en aza indirilmesi için gereken önlemleri, economy, alınacak gelen önlemlerin değerini, which, burada uh, tabii uh, yer önlemler uh, derken her şeyi you küreselleştirmeklerine know, mümkün her şeyi yerelleştirmekten söz ediyorum. ...bunları anlatıyor. Bu bölüm bence çok olumlu çünkü bize... ...kurtuluş yönetimlerini anlatıyor. So bize vakit ayırdığınız so için çok teşekkür ederiz. Ben, ben çok teşekkür ederim gerçekten. Evet, bilmek ki bununla yaptığımız... ...Gökşen Şahin'in yaptığı röportajı dinledik. Vaktimizin de sonuna geldik aslında. Bir sonraki hafta yine görüşeceğiz Yeşil Dalga'da. Bundan önce son bir anonsla bitirelim. Her zaman olduğu gibi her seferinde söylediğimiz gibi Türkiye'de çevre mücadeleleri hakkında bize ulaştırmak istediğiniz bir mesajınız. yerelde bu mücadeleyi yapan birisiyseniz bu konuda bize ulaşmak isterseniz bize Facebook sayfasından Tema Vakfı'nın Facebook sayfasından ya da mail adresinden ya da telefondan bir şekilde ulaşabilirsiniz. Çok memnun oluruz. O zaman herkese iyi bir hafta sonları diliyoruz. İyi hafta sonları.